Ey Beytullah Yolcusu! Ey Beytullah Yolcusu! Ey fazilet zengini! Meleklere vermedi Rabbim senin dengini. Ah bir görsen yüzünün o nurani rengini. Ne mutlu ki en karlı ticaret şimdi senin. Karşılığı yüz bindir Kabe'de bir secdenin. Ey Beytullah Yolcusu! Ey davetli misafir, Nebiler sana yoldaş, Peygamberler müzahir, Darlık yüzü yok artık sana dünya ve ahir, Arafat müjdesinden şüpheye düşme sakın, Yeniden doğmuş gibi olacağın gün yakın, Bekliyor şimdi seni bir sabır imtihanı, Önce kendi içinde gizlenen nefsi tanı, Öfke ve isyan ile sevindirme şeytanı, Kazanmak istiyorsan Mina'daki savaşı, İbrahim gibi fırlat elindeki her taşı. Yakında giyeceksin beyaz ihramlarını, Çözeceksin ölümün ölümsüz sırlarını, Bıraktın gidiyorsun, işte bütün varını. Sana hüzün vermesin çoluk, çocuk ve eşin. Beytullah'ta bekliyor milyonlarca kardeşin. Kabe'yi ilk gördüğün o muhteşem anda sen, nasıl bir vecd içinde ürpereceksin bilsen. Ne tende can kalacak, ne dünyada bir hissen. Unutma ki makbuldür o anda tüm dilekler, Etrafında pervane misalidir melekler. Kalkınca gözlerinden asırların perdesi, Bir yanda çınlayacak Bilal'in yanık sesi, Bir yanda sahabenin meleklerle secdesi, Resulü göreceksin mihrabında Kabe'nin, şahide olacaksın daha nice sahnenin Haceri göreceksin koştururken Merve'de İbrahim insanlara hacca haber vermede Adem'i göreceksin o cebeli rahmede Açtıkça göreceksin o gönül gözlerini Arafat kumlarında peygamber izlerini Ey Beytullah yolcusu, tevekkül abidesi, Söküp attın içinden artık heva hevesi, Şimdi zikrullah diyor bedenin her zerresi, Var git artık rehberin ilahi kelam olsun, Gurbet elden sılaya binlerce selam olsun.